Sah. Selam. Esselam is one of the beautiful names of Allah, meaning the owner or giver of peace. Esselam, Yüce Allah'ın Esma-i Hüsna'sından, yani güzel isimlerindendir. Anlamı, barışın sahibi veya verenidir. Ayrıca, onun eksiksizliğinin, her tür noksandan münezzehliğinin bir ifadesidir. Selima selam, kökünden türer selam, ki bu selam, kökün ifade selam, ettiği selam, genel mana, selam, emniyetle yahut selam, huzur içinde selam, olmak bulunmaktır. Gerçekten arzu edilenler için de arzu edilecek biz olarak biz en mübahı, en makbulü biz budur. Biz huzur. Biz Ahirette biz de cennet bir huzur ve sükun diyarıdır. Biz bu, biz bu, biz bu. Müslümanlar birbirlerine selam verirken, Esselamu Aleyküm derler. Yani huzur ve barış üzere ol. Cidden selam, kendi aramızda sevgi ve barışı yayabileceğimiz yollardan birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde der ki, İman etmedikçe, Cennete giremezsiniz ve birbirinizi gerçekten sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevmeye, birbirinize muhabbet etmeye götüren bir yol göstereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız. İslam kelimesi de selamla aynı kökten gelir. Yani teslimiyet. Teslimiyet. Allah'ın iradesine teslimiyet. İslam, barış ve güvenliğe dahil olma yoludur. İslam'ı yani doğru yolu izleyerek, dareselama yani ebedi huzur yurduna adım atmış olacağımız kesindir.